Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nın e, 2018'deki bu ilk programında teknik masada Barış Demirel bizlerle birlikte. Ve her zaman olduğu gibi bu ilk programımızda konuğumuz Ceyhan Usanmaz. Merhaba Ceyhan. Merhaba. <gülüyor> e, Ceyhan'la yine bir bir yıl dönümü Dönümü demeyeyim de evet. yıl dökümü <gülüyor> yapmaya çalışacağız yine. Ama illaki tabii unuttuklarımız oluyor. Yani ee, evet. kusura bakmayın. kaçınılmaz olarak. <gülüyor> olarak. Ee, 2017'nin edebiyatı, Türkçe edebiyatı aslında çok da e, geçen yıllara göre e, kurgu olarak... Biraz yabancı edebiyatın altında kaldık evet. galiba değil mi? Evet öyle görünüyor açıkçası yani hani ben de şimdi program öncesi tekrar bir gözden geçirdiğimde işte mesela özellikle işte romanlardan gittiğimde mesela geçen sene gerçekten e, uzun zamandır bir eser yayınlamasını beklediğimiz isimlerden romanlar çıkmıştı kitaplar gelmişti. İşte e, Hasan Ali Toptaş'ın kitabı çıkmıştı. Bu sene de çıktı gerçi ama evet, hikaye çıktı. Ama hikaye şeyi böyle evet. bir daha e, hafif nesne kitap gibi hı hı. Ümit İnal'ın desenleriyle bir öykü kitabı çıktı ama bir zaman bir süredir Hasan Ali Toptaş'tan kitap gelmiyordu. Hani geçen sene öyle bir heyecan yaratmıştı. Orhan Pamuk vardı mesela. İşte Geçen Barış yıl. Bıçakçı vardı. Ayhan Geçkin şu an vardı. vardı. Geçen yıl Murat Uyur evet, vardı. Bayağı evet, velut. Merhume. Yani <gülüyor> öyle uzun zamandır kitabını beklediğimiz isimlerden e, kitaplar gelmişti. Mesela Armağan Tuna Boylu var yine benim aklıma gelen. Polisiyeden evet. Hikmet var. Hükümen e, Bu sene o kadar değil gerçekten. E, hatta... Ee, ...sen de biliyorsun hani biz böyle sabit fikirde bir elli roman hı hı. şeyi yapıyoruz. Oradaki listeden de baktığım zaman e, öyle bir durum var açıkçası. Ama bu sene de heyecan verici romanlar en azından çeviride e, hı hı. vardı. İşte mesela bunlardan biri işte Poloster belki e, evet, şeyden o söyleyebiliriz. Da çok o da, bekleniyordu. da uzun zamandır bir şey yazmamıştı ve bin sayfaya yakın bir romanla çıktı hı hı. karşımıza. Dört, üç, iki, bir... Ee, bir otobiyografik öğelerde taşıyan işte böyle tesadüflerin kaderi nasıl değiştirdiğine dair bir roman. Ee, hı hı. O yüzden bu heyecan verici bir roman olarak görülebilir. Ee, Selin'in e, Louis Fernand Selin'in bir kitabı çıktı yine. İkinci romanı Taksitli Ölüm. Hı hı. Türkçe'de ilk defa yayınlanmış oldu. İşte gecenin sonuna yolculuktan sonra ee, hatta Kimilerine göre gerçek başyapıtı deniyor. Hani hep gecenin sonuna yolculuk hatırlanır Selin deyince ama evet. bir şekilde taksitli ölüme gerçek başyapıtı diyen eleştirmenler de var. Foer'in bir romanı çıktı buradayım. O da yine bir şekilde heyecan yaratan romanlardan biriydi. Ama asıl e, galiba e, Colson Whitehead'in e, yeraltı demir yolu e, evet, bu o, sene evet. böyle bir damgasını vuran evet, evet. romanlardan biri diyebiliriz. Zaten işte Amerikan ödülünü almıştı, Amerikan Ulusal Kitap ödülünü almıştı, e, Pulitzer ödülünü almıştı. Hatta hı hı. Arthur C. Clarke ödülünü almıştı. Hı hı. E, Türkiye'de de bir, bir hayli ilgi gördü açıkçası. Evet. Hatta şimdi evet. de konuşuluyor. Hı hı. Şimdi aslında... E... Bu yıl e, sanırım Hüseyin Kıran uzun zamandır Hüseyin Kıran'ın da evet. e, bir eseri yayınlan yayınlanmıyordu ve daha yolunda karanlık birikiyor. Evet. Sen Çok büyük ilgi gördü ve ben buna sevindim açıkçası çünkü hani Hüseyin Kıran işte bu Ayhan Geçkin, Ayhan Geçkin de büyük bir ilgi gördü. Onun hmm. da bir sebebi var. Bunlar böyle popüler Tarzıda şeyler yazan yazarlar olmadığı için evet. aslında bayağı okuru zorlayan... ...ya da çok görünmeyen hani... Evet, e, ...görünmeyen, okuru, evet, okura mesela. kendisini çok kolay açmayan evet. yazarların... E, ...görünür olması ve eleştirmenlerin de onları görmesi... Evet. ...ve hem popüler yayınlarda hem de popüler olmayan yayınlarda... ...yer vermesi bence Türkiye'deki edebiyat ortamı açısından da iyi bir şey. Demek ki evet. görünür olabiliyor... Diye evet diye bir umut mu şey yapalım? Evet yani, evet bence bu iyi bir şey yani ve daha yolunda karanlık birikiyor bence son derece iyi bir metindi evet. gerçekten yani sonra Onu ben şey de çıktı madde Karanın evet, özel madde bir baskısı da çıktı hmm, hatta şiir şey kitabı yani. tekrar Basında. yayınlandı sonra Kerem Eksen yine kendisini hem çok evet. yani genç hem de kendini çok ...yine at, okura rahatça açan bir yazar değil. O da uyku, mesela sizin listeye Kukra de aldı. girdi. Evet evet o da var. O da e, yani, yani aslında bu liste bence bu yılki liste e, birçok e, ne diyeyim e, aslında popüler e, yazarın e, yer bulup... ...ama hani evet. okuru daha çok uğraştıran yazarın yer bulamayacağı bir listeyken şimdiye kadar... ...tam tersi bir görüntü de sergiledi gibi geliyor evet, bana. Yani, o açıdan da iyi oldu. Yani Alpercan'ın güz bu listeye zaten girer. Evet, de Hakan de Bıçakçı de zamandır bekleniyordu ha, falan. Hakan Bıçakçı da. zaten girer. Ne bileyim, Nermin Yıldırım zaten girer. Hani evet. onlar zaten... Selim var. Selimileri de girer. Hani zaman. Bunlar şaşırtıcı değil evet. ya da Murat Gülsoy'un da bu listeye girmesi şaşırtıcı evet, değil evet. ama... ...bence işte e, Kerem Eksen'in, e, Mehtap Ceyra'nın, Hüseyin Kıran'ın, Bora Abdo'nun... ...yani bu listede olması... Evet. ...benim açımdan hem sevindirici... ...yani tabii diğerlerinin olması da sevindirici... ...ya da Zeynep Kaçar'ın ilk kitabıyla... ...Kabukla... Evet, evet. Ee, ...ki bunlar da çok son derece ilginç metinler... ...olması il güzel... ...bir de tabii şey güzel... ...Hayali Celal ve Aşkımı öldürdü. Evet, o, de... ...o senin konu... <gülüyor> ...onu sana paslayabiliriz... Şey, e... Koç Üniversitesi yayınları evet. bu sene gerçekten ilginç işler yaptı. Yani sen söyle tabii ayrıntısını. Tabii tabii bu biraz biliyorsun. da şey hani sanırım bu listeye ilk defa bu kadar eski iki kitap giriyor. Bunlar ilk evet, defa ilk kitaplaşmış. İlk defa yayınlandığı için i̇lk defa. Ama şey insanların ilgisini de çekmiş. Çünkü Hayali Celal e, aslında hiç bilmediğimiz bir roman. Evet. Ve onu tanımış olduk. Bu hatta Türkçedeki ilk roman olabilir Reca mi diye. Recaizal'de bir... Mahmut Ekrem'in kardeşiydi Kardeşi. değil mi? Evet. Onun kitabı. Diğeri de yine... Ee, bir tefrika roman projesinin TÜBİTAK projesinin daha evet. önce eee da güzel bilmem nasılmış. Evet. Latin harflerine ilk defa aktarılıyor. Bu projenin de yani aslında bu biraz böyle çok ütopik bir liste evet. bu liste. Yani yine Yani listenin ötesi aslında <gülüyor> yıllık bir şey dedi de böyle evet. bir şey var. Mesela şimdi sen e, Koç Üniversitesi'ne dikkat çekince benim de aklıma şey geliyor. Everest'in Keşif serisi mesela hı. o da çok önemliydi. Evet o da bu devam içinde, ediyor yine. Baş, bu yıl için hem başladı emin değilim ama. A, üç sene oldu. He, oldu ama bu sene biraz daha hızlandırdılar hı. yani. Evet, daha hızlandı. çok kitap çıktı. O da çok dikkat çekici bir e, seri olarak görünüyor. E, tabii popüler isimler de var tabii işte. Knausgaard gibi. Hı hı. ona e, yani şey diye... Zaten bu listelere rastlamamak. Şaşırtıcı bir de şey Halit Ziya'nın telifi bittiği için bütün evet. yayın evlere Halit Ma mavi Siyah'la başlıyor. <gülüyor> değil mi? Bütün yayın evleri Halit Ziya basıyorlar <gülüyor> mavi Siyah'ı basıyorlar. Önce onu basıyorlar ama. Yani. Mavi Siyah'ı basıyorlar. Okuslar en çok hangisi okutuluyorsa. Evet. <gülüyor> ha, doğru evet. Sanırım şey basmayan var. yayın evi kalmadı değil mi? Çok az. Yani bir, büyük yayın evlerinin çoğu. Yani işte şey gibi küçük prens durumu gibi bir şey var herhalde. Evet, bu Uzun zamandır ıı, telifi beklenen ve ilgi hmm. gören kitaplar hani bir şekilde telifi bitince... ...birçok yayın ...onu basmak istiyor açıkçası... Evet, bir de ...şeyi şey... de sayalım... ...Başar Başarır var Sibok... Evet, ...onun diliyle... De... ...ilk roman... Evet, bir ...değil bir mi? ...bir şey vardı... Ee, Saunders var... ...Arafta... ...o da Man Booker ödülünü aldı aynı zamanda... Hı -hı. ...o da ilk romanıydı... Ee, ...Hakan Bıçakçı'nın işte çıktı... ...onu söyledik. evet ...Hakan Bıçakçı'nın romanı... ...tipik bir Hakan Bıçakçı evet. romanı... ...yani kendi evet. damgasını... ...yani okur okumaz... ...evet bu bir Hakan Bıçakçı metni... Diyoruz. Bu anlamda da ben Hakan Bıçakçı'yı çok iyi buluyorum. Çünkü bir üslup ve kendine has bir tarz yaratmak önemli bir şey. Evet. Ve o bunu yapabildi, yarattı. Yani şey gibi algılanabiliyor. Hani hep aynı şeyi mi anlatıyor acaba diye. Ama aslında e, bir büyük resmi farklı açılardan da anlatabileceğini gösteriyor Hı. aslında. Çünkü... Hep aynı şeyi anlatıyormuş gibi görün görünmekle birlikte hani çok böyle bir dışarıdan bakışla aslında e, çok farklı noktalara e, giden bir tarzı var Hakan'ın. Ben de e, ilk kitabından biri takip ettiğim isimlerden biri açıkçası. Şey olarak. çok iyi Deniz Gezgin ben kendisini burada ha, ağırlamayı evet. da çok isterim. Hmm. <gülüyor> Buradan <gülüyor> ee, duyuralım. Duyuralım <gülüyor> çok iyi bir yazar ve yer kuşağıyla. Evet bu sene bu o sene. Son, Çok Yani bence son dönemin en iyi yazarlarından birisi Deniz. ...gezgin, gerçekten çok şaşırtıcı ve kendine has bir üslupla ortaya çıktı... Hmm. ...ve bu yer kuşağı ahrazdan böyle bir basamak daha şey... ...üstte üste, hmm. giderek hmm. yani kendini her kitapta aşan bir yazarla karşılaşacağız galiba... ...bu da o sevindirici bir şey. programı bekleyelim. <gülüyor> bu bekleyelim buradan çağrı yapalım kendisine. Ee, kıymetli şeylerin tanzimi yine bu sizin hmm, isteğe evet. de girdi, sizin... O da oldukça ilgi gördü. Böyle tamamen fragmanlarla kurulu bir evet. e, kitap. Benzer bir şey yine e, Everest yayınlarından da aynı dönemde sanırım o hafta çıktı. Kırık Şeyler Ansiklopedisi. Hmm. Evet çok böyle e, yani neredeyse aynı ruh ikliminin e, iki yazarı birbirinden habersiz. Zaten şu sıralar özellikle genç yazarların hmm. ilk kitaplarına çokça rastlamaya başladık yani. Ama iyiler. Evet yani. iletişim çok basıyor özellikle evet. ben, ben oradan dikkat ediyorum. Sel de fena değil. Sel onlar de da. evet o da Bayağı. yer veriyor. Yer veriyor olmaları iyi zaten evet. bir anlamda yani e, bir şekilde demek ki o kanal açıldı. Çünkü önceden öyle bir şey vardı daha kısıtlı bir e, yayın olduğu için. Yani genç yazarlar kendilerine yer bulamıyor gibi bir düşünce vardı. Şimdi galiba o büyük anlamda kırılmış gibi görünüyor en azından. Şey tabii bu yılın bence en önemli olaylarından birisi de Orhan Koçan. Tehlikeli evet. dönüşler gibi oldukça iddialı bir kitapla ortaya çıkması. Evet Ayhan Ve, ve evet yaşayan ve hali hazırda üretmekte olan bir yazar üzerine... Yusuf Atılgan'a az, Ayhan Geçkine çok yer vererek. Evet. Oradan başlayarak aslında Oldukça yaşayan iddialı. Evet yani yaşayan şöyle mesela e, Nurdan Gürbilek için söylenirdi o. Hep hani O da Barış Bıçakçı'yı yazdı. Evet işte yaşamayan hep gördüm. yaşamayan <gülüyor> ...yazarlara yazıyorsunuz işte kolay mı bu falan deniyordu ama... Işte ...Orhan Koçak da öyleydi İşte o yarla yazardı... Hep ...işte ikinci yeniliğiyle ilgili yazardı eleştiri yazılarında daha çok... ...ama işte senin dediğin gibi şimdi ikisi de hani bu eleştiri anlamında... ...akla gelecek ilk iki isim olarak günümüze dönmüş durumdalar... ...ehşe Çeli'yi şey yazdı, yani. Emrah Serbisi evet, yazdı, evet. Orhan Koçak... ...baya şey e, ne denir... ...bir de daha çok yazmaya başladı... ...belki de evet... ...bu da, da iyi bir olabilir. şey... Biz e, okurları açısından. Bir de yine festivaller vardı. Evet festivallerde bu sene e, benim dikkatimi çeken, işte kara hafta tabii e, özellikle polisiye ilgi duyandı. Evet üçüncüsü oldu. Bu sene şey e, Ian Fleming Temasıyla yaptılar. Bond, James, Bond. James Bond temasıyla. <gülüyor> ee, orada şu anlamda iyi. Ee, yani yurt dışından yazarlar geliyor. Hı -hı. Ee, dolayısıyla burada bir hani, o tabirle sinerji yaratılıyor bir şekilde. Hı -hı. Ee, o anlamda bu e, kara hafta yine takip ettiğimiz, yakından takip ettiğimiz e, etkinliklerden biri. Bir de onu demişken o zaman şeyi de söyleyelim. ...Türkiye Polisi Yazarlar Birliği kuruldu bu sene evet, içinde. Evet, doğru. Çünkü kara haftanın hı. destekleyicilerinden biri de oydu. Evet. Ee, belki ondan biraz bahsedebiliriz. Hani hı hı. Şimdiye kadar kurulmamış olması ilginç gerçi. Hani evet. Neden acaba böyle bir şeye girişilmemiş? Bir araya gelmek herhalde çok mümkün olmadı şimdiye kadar... Ama bu yıl içinde artık bir Türkiye Polisi Yazarları birliğimiz var. Artık daha iyi bir polisi edebiyatımız da olur herhalde. Evet bir şekilde birbirlerini destekleyip belki işte daha görünür olmak adına ya da yeni isimlere yer bulması açısından bir etkinliği olacaktır. Sizin düzenlediğiniz bir şey vardı evet. onu da söyleyeyim ben. Abi Cinayi muhabbetler hmm. bir diye başladı herhalde devam edecek. İnşallah. 22 Mart'ta <gülüyor> o da güzel bir etkinlikti çünkü. Evet. Bir diğer etkinlik kitap fuarından bahsedebiliriz. Bu yıl hı hı. işte 36. kez yapıldı İstanbul Kitap Fuarı. 4-12 Kasım'da zaten yeni işte edebiyat iki ki varsın temasıydı. Hı hı. Ee, onur konuğu Ayla Kutluydu. Kore Cumhuriyetiydi. Ee, yurt dışından e, gelen ülke konuk ülkede. Şey vardı yine bu yıl Figen Şakacı bu Hayriye hı, üçlemesini tamamladı. Evet, 3. Üçüncü kitapla Hayriye Hanım'a ne olduğuyla o Bu arada şeyden de bahsedelim. Oldu. Öykücülerde Hasan Ali Toptaş'ı söyledik. Hani hep romandan hı hı. gitmiş. Cemil Kavukçu'nun kitabı çıktı evet. çünkü. Onu, Behçet ıı, Çelik. Evet onu da, onu da çıktı galiba. Da çıktı. Evet doğru. Hatta Cemil Kavukçu'yla Kavukçu ilgili bir kitap vardı derleme. O da hı hı. tekrar yayınlandı. Ee, öykü anlamında yine benim not ettiğim yüz e, kitap var. Bir butik evet, yayın evi. Çok güzel kitaplar. Evet yaşıyorlar. kapaklarıyla da ve içerikleriyle de ben öyle biraz daha bakındım. Zaten şey demişler 45 sonrası dünya edebiyatından öyküler yayınlayacağız. Evet, ve yani, ilk defa Türkçe Evet çeviriyor. ilk defa Türkçe'ye çevrilen. Klasik olmuş ya da klasik olmaya aday e, kitapları. Yani butik yayın evleri bu anlamda çok iyi işler yapıyorlar. İşte Jaguar kitabı zaten biliyorsunuz. Jaguar biliyoruz. zaten olağanüstü. Hem kapakları hem seçtikleri eserler evet. yani son derece kendine has... ...hayır dedici bir yayın evi olarak çıktı gibi geliyor yani bana. Mesela işte Siren de öyle bu. Siren de öyle. Onlar... Demir yolu, yeraltı demir yolunu basan... Evet ee, mesela şey de iyi. Nokta Dişlerimin abi. hikayesi. Valeyeli evet, evet. ]üzelli. Çok iyi Onu bir yazar. Hem çok genç hem şey... Plak var, ondan da bahsediyoruz. Evet, Kara Plak da müzik konusunda. Ve şey, sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorlar. Evet, o bir şans. Yani önceden yayın evlerinin o anlamda bir reklam yapma... ...şansı çok fazla yoktu... Hmm. Ee, ...maddi olarak mesela... E, ...kitap eklerine ya da dergilere reklam veremiyorlar... ve seslerini duyurmaları çok mümkün değildi... ...bu sosyal medya... ...yani işte Jaguar kitabı bildiğim için söyleyeyim... ...hiçbir yerde reklam vermediği halde... Hı hı. ...bu kadar iyi bilinen ve yaygın... ...bir şekilde bilinen bir yayın evi oldu... ...tamamen e, sosyal medyanın etkisiyle... ...evet bir de şeyde... ...Şebnem İşi Güzel'in iki kitabı çıktı... Evet, ...geçtiğimiz doğru, yıl doğru. değil mi... ...bir tanesi iletişimden bir tanesi can yayınlarından... Ağaçtaki, Konağıyla, kız... ...Ağaçtaki Kız... ...Gözleşik e... Onağıyla... Ödülü Duyga aldık. Sena ödülünü aldı evet. ee, Hatta onu demişken Belki ödüllere de evet. bakabiliriz Hı -hı. Ben buraya not almıştım aslında Haydn Taner ödülünü Ömür İklim Demir aldı evet. ee... Nobel tabi onu söylememiz Gerektir evet. belki Kazu Ishiguro aldı bu sene evet. Şaşırtmadı kimseyi diyelim Hı -hı. Yani hiç sonra Murakami çünkü... alamadı yine yani Murakami <gülüyor> alamadı onu zaten artık şey <gülüyor> DiCaprio Oscar aldı Murakami hala Nobel <gülüyor> alamadı diyorlar ee, ama şey e, geçen senelerde işte Svetlana Alekseyevich almıştı. O çok şaşırtmamıştı da hı hı. edebiyat mıydı değil miydi tartışması vardı. Çünkü onun öyle bir e, röportajdan kurgusal bir şey yaratma gibi bir durumu vardı. E, geçen senede Bob Dylan hı hı. E, bir hayli tartışma yaratmıştı. E, Man Booker'dan bahsettik o da önemli bir e, hı hı. ödül olarak. İşte Arafta isimli romanıyla Saunders aldı. Yeah. Bailey's Women's Prize var. Yurt dışında etkili e, ödüllerden biri. O da Naomi Alderman imzalı okay. The Power diye bir romana yeah. verildi. Kadınların e, yani erkeklere tek bir dokunuşla öldürmelerine yarayan özel bir güce sahip olduğu alternatif bir gelecekte geçiyor. Bunu şunun için not aldım. Çünkü yakın zamanda çıkacak Türkçe'de. E, Mrs. Kitap diye bir... Yeni bir yayın evi hatta bunu bulmuş bir şekilde e, nokta atış yapmışlar. Güç ismiyle yakında Türkçe'de çıkacak. Bu Hı -hı. benim de özellikle e, merakla beklediğim kitaplardan biriydi. Çünkü ödüllere genellikle şey gözüyle bakılır. Ya işte ödül verilmiş tanıyor mu arkadaşım ama bir şekilde ödüllerin böyle bir merak ettirme yönü de var. Bir işaret ediyor bazı kitaplara e, ya da bazı yazarları hatırlatıyor işte Ishiguro gibi. Ben mesela Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığım, aldığını öğrendiğimde bir kitabını daha okudum o dönemde hı hı. bir şekilde. Nasıl oldu diye. Şey, e, Cevat Çapan'a bir şiir ödülü verildi. Evet. Mavi Ödülü Cevat Çapan'ın. Cevat Çapan şeyi de aldı hatta. Erdal Öz ödülünde de, Edebiyat Ödülü'nü de o almıştı. E... Said Faik var, Hikaye Armanı'nı. Pelin, Pelin Buzluk. Buzluk son kitabıyla aldı. En eski yüz kitabıyla. E, Yunus Nadi. Ödülleri evet birkaç tane verildi. E, Yunus ee, Nadi, Murat Yalçın aldı öyküde, romanda da e, başar başarır. Biraz önce başarır. bahsettik yani Sibop romanıyla başar başarı aldı. E, Armağan Tuna Boylu iki ödül birden aldı. Evet. Değil mi? Karakol cinayetleriyle hem Dünya Kitabın en iyi polisiyesini e, aldı... ...hem de işte 221B dergisinden yine e, en iyi polisi ödülü aldı. Orhan Kemal roman armağanı var. O da Gürsel Korat. Evet. E, unutkan aynayla almış almış... Bu sene içinde ödüllerden. Şöyle bir bakayım unuttuğunuz olmasın. Evet aslında hepsinden hemen yani daha doğrusu tabii çok fazla var. İşte Hugo ödülleri var. Evet. Ee, yani, sonuçta Türkiye yani Birleşim Derneği'nin bilim kurgu ödülü var. Fabisat ödülleri var. Çok sayıda evet. ödül düzenleniyor ama bir şekilde bunlar daha geleneksel, daha köklü oldukları için biraz bahsettik. Bir de şey var, Everest yayınları... Meşhur Türk yazarlarının çevirdiği Simenon seriyle ha, evet, bitirdi. 10 ondan... On kitap tamamlandı. Tamamlandı. Artık. Simenon böyle bir garip bir e, şanssızlığı var Türkçe'de. Evet. Geçmişte de hep belli yayın evleri ...yayınlamaya başlayıp... ...sonra devam ettirememişti. Everest, onu da bastılar. Evet, Everest o anlamda ben... <gülüyor> ...güveniyordum onlara. Evet, o güveni... <gülüyor> e, ...boşa çıkarmadılar. E, boşa çıkarmadılar. Hatta... Ama tabii Cemilerinin ısrarı evet, da... Evet, belki ondan evet. birazcık da... Bu, ...Kirliydi öyle. Kar romanını bastılar. Evet, o modern da klasiklerden. O yine uzun zamandır... ...galiba Türkçe'de ilk defa yayınlanıyor. Evet. E, o da önemli bir... ...işte Simelon romanı diyelim. E, tabii bunun... İsteğimiz, arzumuz bunun devam etmesi. Yeni yazı, Evet yeni yani yazarlar. Aba Sıyanık, Sait Faik işte Oktay Akbal, Çetin Altan evet. onların çevirisiyle yayınlandı Simel onlar. Senle de aslında daha önce hmm. konuşmuştuk. Hani günümüzün belki önemli yazarlarıyla devam edilebilir. İnşallah. Evet Cemileri de. <gülüyor> Böyle bir belki buradan bu söyleyeyim belki işte. Fransızca'dan işte Hakan Günday çevirisi falan Algan Sezgün türüdü. Algan Sezgün türüdü. Böyle bilinen iyi bilinen çevirmenler ya da bir şekilde Simononla ee... ...özdeşleşebilecek isimlerden çevirilerde gelebilir. Belki öyle güzel bir devam olabilir. Evet, isimlerim e, isimlerim. E, yine biraz bahsetmiştik Selimilerinin ve Murat Gülsoy'un aslında yıl sonuna doğru ikisinin de... Evet, yakın zamanda. Erçi çıktı. sona ermek daha önce çıktı Selimileri, ama Murat ki. Selimilerin bu yıl yedinci yılı şeyde, edebiyat, sanat hayatında... Evet, onunla ilgili de bir kitap, Ayşe Sarısay'ın... Ha, evet söyledi. o da çıktı bir röportajlar gibi. Ee, evet. Bu Sona Ermek romanı da zaten bir otobiyografik e, özellikler taşıyan bir Oldukça roman. Oldukça ilginç bir Metin. Evet e, biraz kendini açmış diyelim evet. selimileri o anlamda merak edenler için e, evet. Sona Ermek romanını e, önerebiliriz. Evet. Daha çok bir novella. Evet. da ama son derece iyi bir metin gerçekten. Ee, öyle bir e, öyle güzel bir yer ki Murat Gülsu. O da yeni romanı yakın zamanda çıktı evet, geçen ay içinde çıktı sanırım. E, yakın bir dönemde çıktı yine. E... Bu, bu sene şeyi söyleyelim. E, ayrıntı Yayınlarının bininci kitabı yayınlandı. Aa, evet özel baskılar evet, yaptılar. Üç kitap yayınladılar. E, 999 bin ve bin olarak işte evet. bininci kitap. Binbir Gece Masallarının Devamı gibi bir... Yok, e çok farklı. Evet şimdi, tamamen farklı ama ona e referans veren bir kitap çıktı. Bir Marx toplaması, değerlemesi çıktı. Bir de Ercan Kesal'ın e bir fotoğraf. fotoğrafları e hı hı. değerlendirdiği, fotoğraf yazıları yazdığı özel bir ciltli kitap çıktı. Ve aynı zamanda şeydi, 30. yaşıydı Ayrıntı Yayınları'nın. Belki ondan da bahsetmeliyiz. Bir de ayrıntı yayınları kimlikle de değiştirdi artık yani Bizim evet. bildiğimiz. Burhan e, Söğmez'in yönetmenliğinde böyle bir, bir evet. değişiklik var diyebiliriz Türkçe herhalde. edebiyat, Türkçe klasikler, yabancı klasikler. Hızlandılar birazcık evet, belki. Evet, daha çok çeşitlilik yayın evinin arttı ve e, hani... Eskiden kafamızda ayrıntı yayınları sadece teori ve Kur'an kitapları, kitapları basan bir yayınlıyken. Ağır kitaplar, yani Şimdi e, giderek daha e, dediğin gibi skalayı genişlettiler. Evet. Ve e, yıl dönümü... Ben not almışım. Jane Austen'in ölümünün 200. Hmm. yılıydı bu yıl. Ee, Sevgi Soyisler'in ölümünün 40. Yılı evet. Oğuz Oğuz 40. Ayı, yıl dönümüydü. Oğuz Atay'ın 40. yıl dönümüydü. Öyle bir e, yıl dönümleri vardı. Tabi yani çok çok özel şeyler yapılmadı. Zaten Jane Austen yurt dışında bir iki şey yapıldı galiba. İlk defa heykeli dikildi. Bir de hmm. e, bildiğim kadarıyla 10 sterlinlik banknotlara e, evet, doğru. E, koydular yüzünü. Evet. İşte bir eserinden bir alıntıyı. Evet, evet. ...öyle bir... E... E, ...dileriz Sevgi Soysal ve uzata için de benzer şeyler evet, yapılır. <gülüyor> bilmiyorum. 50. yıl mı bekleniyor? Hani 50. yıl, 100. yıl öyle bir şey mi? E, bir sevindirici haber... E, ...devlet kütüphanelerinin 24 saat açık olması... ...öyle bir evet, düzenleme Atatürk yapıldı. Evet, Atatürk kitaplığı ve Beyazıt. Beyazıt. Değil mi? İkisi de. Önce bir... ...on buçuk, sabah 8, akşam 10 buçuk gibi yaptılar. Sonra 24 saat açık hale geldi. E, yine... Edebiyat eserlerinin desteklenmesi hakkındaki yönetmeliğin hı hı. yayınlanması var. Ee, resmi haberlere geçersek. Orada da işte yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesine, yayınlanmasına destek olmak acı, amacıyla, maddi destek olmak amacıyla bir yönetmelik yayınlandı. Henüz ayrıntılarını bilmiyoruz ne olacak. Hı hı. Bildiğim kadarıyla yayın evleri üzerinden başvurular alınacaktı ama, ama ne oldu bilmiyorum. Hani, e, onu herhalde o destekler ortaya çıkınca göreceğiz. Evet. Bir ee, de şey şeyde, de hani Halit Ziya ilgi görüyor demiştik. Suat Derviş de bu yıl. Hmm, Oldukça evet. ilgi gören eski... İtaki İtaki Onun biraz canlandırdı tekrar. Yeni eserleri... İşte hikaye kitabı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde anıları yayınlandı. Ama baya ilgi görüyor bence. Yani Suat ya eski oranla. Böyle... Dağıtımı iyi, görünür olan yayın evlerinin bu tip Hı. yazarlara belki biraz ilgi göstermesi gerekiyor. Onu anlıyoruz. Evet, hatta yani... Oylum Yılmaz'ın gerçek hayat romanı da yani evet. Suat Derviş'i bir kahraman olarak evet. yani romanına taşıdığı ve o da e, çok gündeme gelen bir şey oldu. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak. E... Belki aramızdan ayrılan isimleri sayabiliriz e, 2017'de. Çok hızlıca e, Muzaffer İzgü, e, Sam Shepard, Galip Tekin, Juan Goyt Solo, e, Robert Piercing, Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı'nın yazarı olarak söyleyelim. E, The New York Review of Books'un kurucusu Robert Silvers, Todorov. Ee, yine aramızdan ayrılan isimlerden Gerçekten. biriydi. Ee, Bauman, Zygmunt Bauman, 9 Ocak'ta e, günümüzün önemli sosyolog filozoflarından ve John Berger. başında, 2017 başında aramızdan ayrılan bir isimdi. Umarız 2018 bu anlamda daha e, iyi kayıtla. bir yıl olur. Evet, Bilmiyorum. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.